1293, numaralı konu, Ensar kadınlarının din hakkında soru sormaları ve Ümmü Süleyman Hazreti Peygamber'e lahtilamı sorması, evet, ne iyi kadınlardır, Ensar'ın kadınları, haya onları dinlerini Peygamber'den sormaktan alıkoymazdı.